246. konu, Hazreti Peygamber'in, amcasının ölümünden sonra çeşitli eziyetlere taarruz kalması, Ebu Talib vefat ettiği zaman Resulullah'ın yolunu Kureyş'in ahmaklarından birisi kesti ve Peygamber'in üzerine toprak attı, Hazreti Peygamber böylece evine döndü, kızlarından biri yüzündeki toprağı hem siliyor, hem de ağlıyordu, Hz. Peygamber de ağlama kızım, kesinlikle Allah senin babanı koruyacaktır, dedi, Ebu Talib ölünceye kadar, Kureyşliler Hazreti Peygamber'e dokunamadılar, ancak onun ölümünden sonra Hazreti Peygamber'e hakaret ve işkence etmeye başladı, Ebu Talib vefat ettikten sonra Hazreti Peygamber'e şiddet gösterildi ve HZ, Peygamber, Ebu Talib'in ölümünden sonra, Ey amcam, senin ayrılığın ne süratli bir şekilde bana kendisini hissettirdi, dedi.